بِدْعَةً بِدْعَةٍ دَلَالَةً دَلَالَةٍ ve her muhdese bid'at ve her bid'at dalalete ve her dalalete de Selamünaleyküm ve ve berekatühü. Arkadaşlar geçen hafta Mehdi Aleyhisselam'ın ile ilgili hadisleri nakletmiştik ve bu hadislerin durumunu eee söylemiştik.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 bu hadisler ve konu uzamasın diye aktarmadığımız diğer hadisler, Mehdi konusundaki hadislerin manevi mütavatir olduğunu gösterir. Bununla ilgili alimlerin sözleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini zikredeceğim. Mesela Hafız Ebu'l-Hasan Abiri Rahimahullah diyor ki, Mehdi Aleyhisselam konusunda, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan birçok hadis gelmiş ve mütevazı olmuştur. O Ehlibeyt'tendir. 7 sene yeryüzünde adaletle hüküm sürer. İsa Aleyhisselam iner. Deccali öldürmede de ona yardım, öldürmede ona yardımcı olur. Bu ümmete imamlık eder. İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılar. Mesela bu alimlerden biri Muhammed Berzencidir.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 Onun üzerinde duralım. Mehdi Aleyhisselam'ın hadisini kabul etmeyenler, İbn-i Mace ve Hakim'in Enes bin Malik'ten rivayet ettikleri, La yazzadul emru illa şiddah, Ve la ddunya illa idbara, Ve la nâsu illa şuhha, Ve la tequmu sa'atu -sa illa ala şirar-i Ve la mehdiye illa İse ibn-i Meryem. Diyorlar ki Enes İbni Malik radıyallahu rivayet ediyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, deniliyor, İş gittikçe güçleşecek, dünya gittikçe sırt çevirecek, insanların cimriliği gittikçe fazlalaşacaktır. Kıyamet ancak insanların şer olanlarının başına kopacaktır. Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur.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 ilginç olduğu için sonuna kadar verdim. Yoksa delil olsun diye değil. Oysa bu konuda Süfyan'ın rivayetiyle Asım bin Behdel'e, o da Zir bir Hubeyş'ten, o da Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah aleyhisselatü vesselam'den gelen ehl Beytim'den biri Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz. Hadisi daha önce gelir demiştir Hakim Rahimallah. Öncelikle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 e kendisinden başka mehdilere yani mehdi nedir? Hakka hidayet eden, yani hakka hidayette rehber olan manasındadır. Dolayısıyla hatırlayalım. Allah Resulü ve sellem buyuruyor ki: "Ve aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin ve mehdiyyin. عضوا عليه بالنواجز." Size sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara adeta azı dişlerinizle yapışınız. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den sonra kimdir bu hidayet rehberi Mehdi'ler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbtedu billedeyni min ba'di Ebu Bakır ve Umar radıyallahu anhum, Benden sonra bu iki kişiye uyunuz veya hidayet rehberleri Mehdi'yi kimdir bu Mehdi'ler? Ebu Bakır ve Umar Osman radıyallahu anhüm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 İsa'dan başka Mehdi yoktur hadisini bu şekilde yorumluyor. İmam Kurtubi rahimahullah. Ancak dersin başında da söyledim. İnşallah biz Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış bilinenler bölümünde bu kısmı da ya da bugün Şia'nın Şia'nın ortaya attığı bir mehdileri var biliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki Muhammed bin Hasan askeri muntazar. Ve diyorlar ki e, bu mehdi diyorlar e, Hüseyin radiyallahu anh'ın soyundan gelmektedir. Dolayısıyla biz ders esnasında bunlara da cevap vereceğiz inşallah Mehdi aleyhisselamla ilgili yanlış bilinenler bahsinde. Biz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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi Deccal'in fitnesinden sakır, sakındırdığı kadar başka hiçbir şeyden sakındırmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta şu an biz her namazın son, sonunda ve sık sık Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Allahümme inneme ne'ûzu bike min fitneti Deccal, min fitneti Mesih'i Deccal. Ya da namazın sonunda okuduğumuz Allahümme inneme, innina, inni auzubike min azab-i cehennem ve min azab-i kabr ve min fitnetin mesih-i deccal ve min fitnetin azab-i cehennem ve min fitnetin mesih-i deccal dierek Allah subhanahu ve teala'ya dört şeyden sığınıyoruz. Dolayısıyla Allah'tan böyle bir fitneye mazhar olanlar veya bunu görecek olanlar Allah'a sığınmalıdır.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 devam ediyorum dersine yani seste bir sorun yok İbn Ömer radıyallahu an Resulullah vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Beyneme ana naim etufu bil Ka'be. Fe iza recul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 Halet İbn-i Cahiliye döneminde ölmüştür ve sahabe değildir. İbn-i Katan'ın Resulullah ve Vesselam'a ona benzemek bana zarar verir mi diye sorduğu, dikkat ediniz, İbn-i Katan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a deccala benzemek bana zarar verir mi diye sorduğu, Resulullah ve Vesselam'in de hayır sen Müslümansın o ise kafirdir dediği rivayet edilmiştir. Ancak rivayetteki bu fazlalık zayıf olup Ahmet'in müsnedinde Mes'udi'nin rivayetindendir. Mesud bu hadisi başka bir hadisle karıştırmıştır. Ahmet Şakir, Ahmet'in müsnedine yaptığı talihte böyle olduğunu söylemiştir. Şimdi <gülüyor> İbni Katan bahsini ileride inşallah değineceğiz. Dikkat çünkü çok önemli. Bununla ilgili...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 Ee, üzüm salkımını düşünelim. Uzun, üzüm salkımından hani bazı üzüm taneleri e, diğerlerine göre daha iri olur. Aynen böyle dışarıya fırlar böyle üzüm taneleri. İşte deccal içinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki onun gözü diyor e, böyle dışarıya çıkmış üzüm tanesi gibidir. E, dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki diyor ki muhakkak yüce Allah şaşı değildir ancak deccal şaşıdır yani bir gözü sakattır. Yine Nevas bilsem an Radiyallahu Teâlâ'dan gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu şöyle tarif ediyor. İnnehu şabun qatta. Katat, Qattau aynuhu taife. Kani ushabbehu ushabbehu biabdil azz ibn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 Radiyallahu anhu'dan gelen hadiste ise Allah Resulü sallallahu ve selam şöyle buyuruyor. İnne fi haddaci rüculun kasif afhac ba'dun awar matmusu'l-ayn leysa binati'atin ve la ve la hacra fa in ulbisa aleikum fa'lamu en rabbukum leysa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 Firavun öyle diyordu. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Dolayısıyla Deccal de "Ben Rabbinizim, ben sizin Rabbinizim" diyecek. Allahu Teala selam diyor ki: "Eğer sizi kandırmak için gelirse onu şuradan tanıyınız. Dikkat ediniz." Bu kadar sıfatını sayıyor Aişe Teala selam ancak şuraya dikkat ediniz diyor. "Sâlemu enne rabbakum leys bi'awwar." ki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 Din takip ettiği yol neyse, aynı şekilde gözleriyle ilgili de aynı şekilde bu yolu takip ederiz. Ne? Gözleri olduğunu ispat ediyor. E, naslarda ispat edildiği gibi ispat ederiz. Kabul ederiz. Ancak ve la yani hiçbir keyfiyetlendirme yapmadan, ve la tecisim, yani hiçbir cisimlendirme yapmadan, ve la teşbih, hiçbir benzetme yapmadan, ve la ta'til, ve ta'til de yapmadan,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 Mesihü'd-dalale ajlal <Sessizlik> <Sessizlik> ajlal nahr fihi defa İnsanları sapıttıran Mesih ise gözü sakat, alnı açık, boynu kalın ve eğri birisidir. Ayşet <Sessizlik> ona haber verirken o saptıran Mesih'in gözü sakat, alnı açık boynu kalın ve yapı itibariyle eğri birisidir buyuruyor ayy-i Yine Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. الدaccalu a'varul a'yni el yusra cufalu şa'r <gülüyor> deccal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 ilk okuduğumuz hadis, ikinci lafız ise başka bir rivayet dediğimiz yani ''Summe tahac tahaccehe kafere yakra'uhu kullu müslim'' ifadesi ise müslimde geçmektedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun alnında kafir yazar dedikten sonra bu harfleri heceledi. Buyurdu ki ''Kâfere'' yani bir rivayette bunların harf harf yazacağı vardır. K, F, R şeklinde. Yani K harfi, F harfi, R harfi. Bir başka rivayette ise birleşik olarak kafir olarak yazdığı bulunmuştur. E, Huzeyfe'den gelen başka bir rivayette ise şöyledir. Yakra'uhu kullu mu'minin katibin ve gayre katib. Onu okuma yazma bilen de bilmeyen her mümin okur. Okuma yazma bilen ve bilmeyen her mümin onu okur diyor. Hüzeyfe radıyallahu anh'ten gelen hadiste bu da Müslimin fiten ve eşletü saade geçmektedir. Şimdi hadislere dikkat edelim. Kafir kefere ve Allahu Teala devamla harfleri encerü ve diyor ki onu her Müslüman okur ancak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 e, keyfiyet sahibi olmaları veya bu e, okuma yazma e, kabiliyetlerinin olması bu noktada geçerli değildir. Allah Azze ve Celle kafir olmayanın alnına kafir yazmasa da bu ümmetin selefi kafirin tanımını yapmış, adını koymuş, efendim ona ker etmiş, ona buğz etmiş, ona düşmanlık etmiştir. Aynı şekilde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 Yine onun sıfatlarından birisi Fatıma bin Fiqay Sadiye Allah anteng gelen cessası hadisesindedir, hadisesidir, hadisindedir. O hadiste Temim şöyle diyor: Suratle yürüyüp manastıra girdik. Temim radıyallahu Allahan şöyle diyor: Suratle yürüyüp manastıra girdik.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 Şeyle de bağlantılı, İbn-i Katan'la da bağlantılıdır. Dolayısıyla yeri geldiğinde bunlara değineceğiz. İmran bin Hüseyin radıyallahu şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan şöyle işittim. Ma beyne halki Adem'e ila ila i sa'ati halku ekberu mineddeccal. Bakınız ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam? Adem'in yaratılması ile kıyametin kopması arasında...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 Deccal'in sağ gözü sakat olduğuna dair geçen İbn İbni Hamer radıyallahu anh hadisi Müslim'deki sol gözü sakattır diye geçen rivayetlere göre daha çok tercih edilir. Çünkü muttefakun aleyh olan hadis diğer hadislerden daha güçlüdür. Cevaba dikkat edelim. İbn Hacer diyor ki Buhari ve Müslim'de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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin Ve ala Ali Muhammed Selamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu